Tilki ile leylek. Kurnaz tilkinin cömertliği tutmuş bir gün. Leyleği yemeğe çağırmış. Buyur leylek kardeş. Akşama bana gel. Allah ne verdiyse yeriz. Leylek. Peki gelirim. Demiş. Akşam olmuş. Leylek kalkıp gitmiş tilkinin evine. Tilki içeri buyur etmiş leyleği. Sofrayı kurmuş. Yemek diye de dümdüz bir tabak içinde bulaşık suyu gibi bir çorba koymuş ortaya. Hadi buyur leylek kardeş. Konuk umduğunu değil bulduğunu yermiş. Kusura bakma artık. Tilki çorba tabağına eğilmiş... ...iştahla yalayıp yutmaya başlamış. Leylek gagasını daldırıp içmeye çalışmış ama başaramamış. Tabak dümdüzmüş çünkü. Leylek çalışmış, çabalamış ama bir türlü içememiş çorbayı. Tilki iştahla atıştırırken o boynunu üzgünce büküp yutkulmuş. Sonunda da aç kalkmış sofradan. Tilkinin bunu bile bile yaptığını anlamış... Tilki kıs kıs gülüyormuş çünkü. Eh demiş içinden. Alacağın olsun senin tilki kardeş. Görüşürüz bakalım. O da tilkiyi kendi evine davet etmiş. Ah, konuk severliğine çok teşekkür ederim. Çorba çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben de seni beklerim. Mutlaka gel. Sen hiç merak etme Leylik kardeş. Tam saatinde çıkar gelirim. Fazla zahmete edilme sakın. Dostlarım tatlı dili güler yüzü bize yeter. Gerçekten de tam saatinde gitmiş Leyli'nin evine. Bakmış ki evin içinden tatlı bir yemek kokusu yükseliyor. Ağzının suyu akmış. Oh, mis gibi kokuyor. Doğrusu her zaman söylerim Leyli kardeş. Kimse senin gibi yemek pişiremez. Tilki hemen sofranın başına geçmiş. Yemeğin gelmesini beklemeye başlamış. Leyli az sonra yemeği sofraya getirmiş. Ama yemek boynu uzun, boğazı dar bir kabın içindeymiş. Leyli. Hadi buyur Tilki kardeş. Demiş kendisi uzun gagasını kabın içine rahatlıkla sokup çıkararak yemeye başlamış tilki de deneyecek olmuş ama ağzı burnu bir türlü sığmıyormuş kabın içine leylek karnını güzelce doyurmuş tilki aç kalkmış sofradan kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış aç açına evinin yolunu tutmuş oyunbazlık edip Leyli'yi kandırdığı için çok ama çok utanıyormuş kendi kazdığım kuyuya kendim düştüm diye düşünüyormuş giderken